Konuşmacımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Cümleten hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir toplantıyı tertip eden ve beni davet etme nezaketini gösteren Ahmet Gisli Üniversitesi Mütüveliyeti'ne teşekkür ediyorum. Değerli dostum <gülüyor> Musa Yıldız makamında ziyaret ettim. Bana bir divan hikmet hediye buyurdular. O zaman vazifemi anladım. Ve 3 aydır Divan hikmeti mütalaa ediyordum ve dün akşam bitirdim. E, i̇şi ciddi almak lazım. Titizlik ve dikkat ahlaktandır. Biz de vazifemizin gereğini yeni getirerek, Divan hikmeti bilmiyorum kaç kişi okumuştur baştan sona ama, baştan sona okuyarak belirli kavramsal modeller çıkartmaya çalıştım. Ve burada da bu çıkarttığım modellerden bir tanesini sürmeye çalışacağım. Konuşmamın başlığı şudur. Hakikatli ve siyasetli insan olmanın imkanı. İki nokta üst üste. Işk, sırtk ve liyakat kavramları açısından bir modelleme denemesi. Biraz ağır olacak zannediyorum. Konuya girmeden önce şunu ifade etmek lazım. Her medeniyetin ve kültürün üç temel metni vardır. Kurucu metinler. Taşıyıcı metinler, öğretici, talimi metinler. İslam medeniyetin medeniyetinin kurucu metinleri Kur'an-ı Kerim ve Hadis Hülyatı'dır. Bu metinler bizim asgari ya da minimal metafiziğimizi özellikle anlam, değer dünyasına ilişkin minimal metafiziğimizi verirler. Aynı zamanda bu metinler bir medeniyetin hermeneutik referans noktalarıdır. Yani o medeniyette ne tür yorum yapılırsa yapılsın, dönüp dolaşıp geleceği, kendine atıf sistemi olarak alacağı metinlerdir. Bu metinler aynı zamanda bir medeniyetteki anlam-değer ufkunu denirlerler. Onun ötesine geçtiğin zaman bu medeniyetin iç, e, dairesinden de çıkmış olursunuz. Bu açıdan kurucu metinler aynı zamanda denetleyici metinlerdir. Taşıyıcı metinler ise büyük oranda... Kurucu metinlerin yorumlarını ihtiva eden ve alt kültürlere ait olan metinlerdir. Çünkü bir medeniyeti bir ırk kurmaz. Medeniyet her ne kadar kurucu bir milleti olsa da büyük oranda milletler topluluğunun ortak inşa ettiği bir yapıdır. Ancak her medeniyet ailesinin içerisinde o medeniyeti zenginleştiren, o medeniyet katkıda bulunan farklı kültürler vardır. İşte taşıyıcı metinler... Bu kurucu metinleri o kültür içerisinde yeniden dile getiren ve ifade eden metinlerdir. Bu açıdan Divan-ı Hikmet, Yunus Emre ve benzeri metinler İslam'ın, İslam medeniyetinin Türkçe ifadeleri ve Türkçe kuruluşları olarak yorumlanabilirler. Taşıyıcı metinler kurucu metinleri yeniden ifade ifadelendirir, onları güncelleştirir ve onları kamusal hale getirir, toplumsallaştırır. Bu açıdan Divan-ı Hikmet başta olmak üzere tarihimizde Türkçe telif edilmiş metinlerin kurucu metinlerin bir ifadesi, güncellemesi ve toplumsallaşması olarak görebiliriz. Bu aynı zamanda bir anlam değer dünyası, kurucu metinler tarafından belirlenen anlam değer dünyasının katmanlı yapısını, farklı kültürlerde ifadesini bulan katmanlık yapısını da belirlenmek. Öğretici metinler ise esas itibariyle ikiye ayrılır. Bir sözlü kültürle yayılan bizim geleneğimizde her ne kadar yazılı olsa da daha e, köylere kadar hatta Türkmenistan'a gittiğimde orada da gördüm Ahmet Bica'nın Ahmedi ve Muhammediyesi gibi belirli bir e, okuma yazma bilmeyen öbeğe okuma yazma bilen insanların aktardığı anlam değer dünyasının bir tür e, popülerize edilmiş, vulgarize değil, popülerize edilmiş ve halk tarafından oraya katılması mümkün kılacak bir dille yazılmış metinlerdir. Bu açıdan e, değiş yerinde ise e, sözlü gelenek içerisinde kurucu metinlerin ve taşıyıcı metinlerin anlam değer dünyasını e, halkın idrakine aktarmak için e, kullanılan metinler olarak görülebilirler. Diğer bir metin ise Öğretici metin, talimi metin dediğimiz okullarda okutulan ve o toplumun entelektüellerinin idrakini besleyen metinler. Bu metinler hem kurucu hem de taşıyıcı metinlerin bir tür pedagojik açıdan, talim açıdan yeniden ifade edilmiş metinler olarak görülebilirler. İşte Divan-ı Hikmet... İslam medeniyeti açısından baktığımızda büyük ölçekte bir taşıyıcı metin ama Türk kültürü açısından baktığımız zaman ise bir kurucu metindir. Elbette bir metni anlamak için sadece metnin içiyle yetinmek doğru değildir. Metnin hayat bulduğu, varlığa geldiği tarihsel bağlam, metin içi örgü, kullanılan kavramsal modeller ve şamalar, tüm bunlar o metni anlamak için göz önünde bulundurması gereken konulardır. Özellikle şiir metinlerinde kavram örgüsü ve iç anlam ilişkileri son derece müpem olduğu için bu metinler üzerine çalışan kişinin alabildiğince dikkatli olması gerekir. Çünkü şiir kıyasa konu olmaz. Önerme vermez. Belirli bir nedensel örgü göstermez. Onun için şiir üzerine çalışan ve şiir üzerinden o dönemin entelektüel hayatı, metafiziği varlık anlayışı ve benzeri konularda bir metin üretecek kişinin özellikle metin içi kavramsal örgüleri ve yargıları ciddi bir şekilde göz önünde bulundurması gerekir. İşte ben de bu sunumumda, daha sunumuma geçmedim, sadece hazırlık yapıyorum. Önce yumuşatmak lazım sert vurmak için. Ben de bu sunumumda bahsettiğim de hareket ederek divane hikmetin kavramsal ve yargısal ilişkilerini dikkate alarak bir modelleme yapacağım. Her model bir yorumdur. Dolayısıyla benimki de bir yorum. Kişisel kanaatim, şiir, müzikle birlikte insan olma bilincinin en üst ifadesidir. Başka bir deyişle, insani ayıklığın zirvesidir. Şiir yazan bir zihni ya da bir kültürü yenmek çok zordur. Özellikle, bir fikir, bir entelektüel hareket şiir üretmeye başladığı zaman onun kalıcılığı ve sürekliliği. Nitekim Türk tarihine baktığımız zaman Yunus Emre, Aşık Paşa gibi adlar bizim kalıcılığımızı artıran, sürekliliğimizi sağlayan ve dik durmamızı, uyanıklığımızı ve ayaklığımızı örgütleyen metinlerdir. İlginç bir örnek olarak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ve devleti yeniden örgütlediğinde yaptığı önemli şeylerden biri kendisi, oğulları, veziri ve etrafındaki diğer entelektörle birlikte Türkçe'yi şiir üzerinden yeniden kurmaktı. Çünkü maddi vatan maddi geçici olabilir. Ama bir kültürün manevi vatanı olan şiir hiçbir zaman ortadan kaldı. Bu çerçevede baktığımız zaman Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti özellikle Orta Asya dünyasında dolaştığım ve gördüğüm kadarıyla oradaki farklı siyasi teşekküller kurmakla birlikte hemen hemen tüm Türkçe konuşan halkların bir tür manevi vatanı olarak bugüne kadar gelmiş. Hepsinin maddi vatanı farklı olmakla birlikte. Bu çerçevede divan hikmeti okuduğumdan şöyle düşündüm. Ne tür bir okuma ya da ne tür bir modelleme bu metnin en derin, en asil ve en asli özelliğini verebilir? Tespit ettiğim şudur. Elbette dediğim gibi bu bir perspektif. Başka açılardan da okutulabilir. Çünkü 30 sayfaya yakın kavramsal modelleme yaptım. Çok çeşitli kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek ama bir tanesini burada sunacağım. Yesevi'nin şikayet ettiği önemli konu yalgan dediği sahtelik, yakarlık, riya, yalan, yalancılık ve bunlara eşlik eden diğer kavramlar. Özellikle söze bağlı yaşamak. Bunun karşısında ise ihlas, samimiyet, aşk, sıdk, yakat ve manayla yaşamak. Dolayısıyla bütün modelin dayandığı kavram çiftleri ve bu kavram çiftlerin özeti söz ile yaşamak ve mana ile yaşamak olarak özetlenebilir. Yesevi'nin en çok şikayet ettiği İslam'ın ümmiliğinin ve hanifliğinin ihmal edilerek bir tür kurumsal ve kamusal yâkamlığa dönüştürülmesidir. Ümmilik Türkiye'de son derece yanlış anlaşılan bir şeydir. cehanetle okuma yazma bilmekle eşleştirilir. Halbuki ümmilik bir teolojik kavramdır. Ümmi olmak demek, döneminde mevcut olan hiçbir kurumsal dine tabi olmamak demektir. Hazreti Peygamber'in ümmi olması, okuma yazma bilmesi demek değildir. Anneden doğduğu gibi fıtrat dinine mensup olması, dönemindeki Yahudilik, Manizm, Hristiyanlık, Zerdüşlik gibi hiçbir kurumsal dine mensup olmamasıdır. Kurumsallık, ve kamusallık bir medeniyetin sürekliliğini sağlamakla birlikte pratik içerisinde, mümarese içerisinde şekli bir yapı kazanır. Ve o yapıya mensup olan insanlarda bir tür yakanlık üretir. Yesevi'nin eleştirisi sadece dini değildir. Tasovvata ya da dinden derken resmi ulema, rusum uleması dediğimiz ulemaya şekli ilimlerle uğraşan, tasovvata sıkça dile getirilen Kesime değil, tasavvufa da eleştiri oklarını yönetir. Ve dönemindeki tasavvufu anlayışın da bir tür yakarlığa, sahteciliğe dönüştüğünü söyler. O kadar ki sayfa 69'da sahte ümmet ifadesini kullanır. Yani Müslümanlar o hale geldi ki Hz. Peygamber'in ümmetini hakikatten sahtekarlığa dönüştürürler. Peki, bir sufinin Sahte iş yapmadığını, yalgan iş yapmadığını nereden anlayacağız? Menakıbına bakarak. Çünkü tasavvufta menkıbeler, menakıplar bir sufinin iddialarının epistemolojik kontrolünü sağlarlar. Çünkü insanın sureti ancak siretinde tecelli eder. Eğer insanın sireti yalgan değilse, sahte değilse o siretin dayandığı suret ve fikirler de sahte değildir. Bunun için Yesevi'nin sık sık vurguladığı gibi bir insanı tanımak, onun yoluna, yoldaşına ve yol alış tarzına bakmakla, bakılmakla mümkündür. Yesevi daha da ileri giderek bu eleştiriyi sadece dönemindeki, kendi dışındaki ötekilere yapmaz. Kendini de eleştirir. Fütüvet ve melamet ona göre kendini eleştirmeyi gerektirir. Şüphesiz Yesevi'nin ki bir sohbet, e bir tespit, bir sohbet. Evet, sohbet, tespit bir sohbet üzerinden verilen bir tespit. Fakat biz biliyoruz ki kendisi sıkı bir medrese eğitimi almıştır. Sebepsiz, nedensiz tespit bir malumattır. Bunlara nedenlemek de gerekir. Çünkü bilgi nedenlenmiş malumattır. Yesevi'ye göre bunun nedenleri nedir? Niçin kendi dönemindeki Müslümanlar, bu yalganlık içerisinde, riyakarlık içerisinde yaşamaktadırlar. Birincisi, ben ve benlik iddiası, kibir. Ehli irfana göre, kibir ile şirk yazı tuturan gibidir. Şirk, tanrıyı, Tanrı'ya başka bir şeyi şerik koşmak iken, kibir, kişinin kendisini Tanrı'ya şerik koşmasıdır. İki, Dünyayı biriktirenler çok güzel bir tabir. Onun tabirleri bunlar. Dünyayı biriktirenler dünyayı biriktirmek doğal olarak dünyaya tatmayı doğuracağı için riyakarlığı ve sahtekarlığı arttırmaktadır. Üçüncüsü dini eylemlerinde kar zarar hesabı yapanlar Yesevi'ye göre önceden düşünülmüş her türlü dini eylem sıvapları siler. Şöyle diyor, tanzim edilmiş hesap iş siler diyor. Dini yolculukta yolun sonuna göre düşünmek kibir olarak kabul edilir. Dördüncüsü daha da korkunçtur. Akıbetinden emin olanlar. Hiçbir mümin Yaptıkları ve ettiklerinden hareket ederek bir kıyas yapıp akıbetinden emin olamaz. İmandan emin olma küfürdür. Akıbetinden emin olanlar ilginç bir şekilde, diyalektik bir şekilde Allah'tan ümidini kesenlerdir Ahmet İhsiliye'yle. Allah'tan ümidi olanlar kesinlikle akıbetlerinin garanti olduğunu düşünemezler. Çünkü Hz. Peygamber'in ifadesiyle bu dinin peygamberi benim, ben bile akıbetinden emin değilim. Onun için sık sık divanında şunu söyler. Hiç bilmem nasıl olacak benim işim. Emin değil. Nitekim hayatını yaş yaş anlattığı şiirinde de biraz önce bir bölümünü arkadaşımız okudu. Hep kendisinin nakısalarından ve eksikliklerinden bahseder. Yesevi'ye göre bu anlattıklarımız ciddi bir, ciddi bunları yapanlar ciddi bir riyakarlık içerisindedir Riyakar insanı şeytan atına gem vurmadan, şeytanı, yani şeytanı bir at olarak görüyor, bu ata gem vurmadan binen kişiye benzetir. O kişi kendinden geçemez, dünyayı tepemez. Nefsi büyük, dini bozuktur. O kadar ki bu insanları yalanlar yakar. Tabii bu anlattığımız bireysel düzen, düzlemde gerçekleşen bir şey değildir yeseviye göre. Çünkü yalganlık, sahtekarlık, riyakarlık, yalancılık, sözle yaşamak ferdi bir olay değil. Bütün toplumu ve hatta bütün insanlığı yakından ilgilendirir. Çok ilginç bir şekilde divanda bununla alakalı söyleşileri çıkarttığınız zaman yalgan bir ortamda nasıl bir manzara tecelli eder? Şunları söylüyor. Bir, sevgi ve şefkat gider. İki, edep ve hayal kaybolur. Üç, Müslüman, Müslüman'ı öldürür. Şöyle diyor, Müslüman, Müslüman'ı eyledi katil. Sayfa 195. Ademoğlu birbirini yer yutar. Dünya için iman, İslam dinini satar. Haksızlık tutulur, hakkının işleri batıl kılınır. Yöneticiler, elitler yalan söyler ve zulmeder. Hatır kalmaz, yüz verilmez vefa ortadan kaybolur. Cömertlik gider. Adalet yok olur. Dualar kabul edilmez. Belalar çoğalır. Özellikle o toplumun bilenleri zalim olur. Şöyle diyor, sayfa 194-195'te. Işte, Hoş geldin deyiciler bilgin oldu. Ben bunu yazıp fakültedeki odamı asmaya karar verdim. Hoş geldin deyiciler bilgin oldu. Yağcılar, üçkağıtçılar, numaracılar alim oldu demek istiyor. Çok güzel bir ifade kullan. Peki, bu tespit ve bu nedenleri belirledikten sonra çözüm nedir? Hocam, arkadaşlarımızın sabrı akşama kadar dayanır mı? Kaçta başladım ben konuşmaya? Daha çünkü beşteyim. Otuz sayfam var. Yok, şaka şaka. Peki, yalganlıktan nasıl kurtulunur? Bu riyakarlık ortamı, bu Sahtekanlık ortamında nasıl kurtulabiliriz? Üç kavramı sık sık divanında kullanır Ahmet Yesevi. Aşık olmak, sadık olmak yani doğru olmak ve layık olmak. Buradaki aşk ya da ışık tasavvufta kullanılan genel anlamı yanında Yesevi'nin divanında ihlaslı olmak anlamına da gelir. Buraya çok dikkat etmek lazım metni okurken. Bu kavramları ilginç bir şekilde hep birlikte kullanır. Bir şeyi iş ile yapmak Ahmet Yesevi'ye göre bir şeyi ihlaslı ve dürüst yapmak anlamına gelir. Her ne eylesen aşk ile eyle. Aşçız insan kişi değildir. Işksız, iş, ben aşk kelimesini pek kullanmayı sevmiyorum. Çünkü çok alçaltıcı bir anlamı var günümüzde. Işsiz kulluk taharetsiz yaşamaya benzer. Işk kalbin taharetidir. Ahlak ise aklın taharetidir. Hileci olmayın, aşık olun. Aşık olsan sadık ol. Hile hurda işlerden uzak dur. Bakın hepsi ihlas ve diğer kavram çiftleriyle alakalıdır. Yesevi'ye göre söz ile yaşamaktan Manayla yaşamaya geçmenin asgari şartı ihlastır. Samimiyet ve dürüstlüktür. Peki böyle bir durumu nasıl sağlayacağız? Çok beyit var. Onları tek tek okuyarak e, vaktinizi almayayım. Konunun e, derinliklerine devam edelim. Peki nasıl buna ulaşacağız? Yani nasıl bu yalgan ortamdan evet, aşık olalım Efendim, sadık olalım. Bunlar dolayısıyla bizi bir liyakat kazandıracak, layık olacağız. Hem tamliğe layık olacağız, hem kendimize, hem topluma. Çünkü Yesevi için esas olan kişinin kendidir. Kendisine layık olmalıdır öncelikle. Kendisine sadık olmalıdır, kendisine aşık olmalıdır. Kendisine dürüst olmalıdır anlamında. Bu ortamdan ve bunun yarattığı tehlikeleri de gördük. Kendi toplumunda da bunları örneklendirdi bize. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Yine modelimize göre, Yesevi'ye göre bundan kurtulmanın pek çok yolu olmakla birlikte en temel yolu öz olarak kullandığı özlük bilinci, kendilik bilincidir. Yani her türlü eylemimize özümüzün eşlik etmesi bir bilincin, bir yakaza halinin eşlik etmesidir bir uyanıklık haline eşlik etmesidir. Özü okumak, özü vurmak, özü ortaya koymak, özünü bil, özün bilince ilmin ile amel kıl gibi pek çok yaklaşık 30-40'a yakın ifadesi var Divan-ı Hikmet'te. Dolayısıyla bir insan tasvuftaki teknik tabiriyle tahkik el zat yapmadan, kendi içine düşmeden ve düşünmeden, kendisiyle hemhal olmadan ve halleşmeden, Hayatında bir kere dahi olsa, kendiyle hesaplaşmadan, kendi nefsiyle vuruşmadan diyor. Nefsiyle vuruşmak tabirini kullanıyor. Kendi nefsiyle vuruşmadan, hu testeresiyle nefsini biçmeden. Kesinlikle bir insan dışarı çıktığında eylemlerini bilinç etmez. Çünkü insanın varlığını, kendi varlığını idrak etmeden başkalarının varlığını idrak etmesi kendi varlığını takdir etmeden başka varlıkları takdir etmesi mümkün değildir. Bunun biz psikoloji açısından böyle olduğunu biliyoruz zaten elbette. Böyledir. E, deli Delidir çünkü özlük bilinci yoktur. Çocuk mesul değildir çünkü özlük bilinci yoktur. Ama bunun bütün dini eylemlerimizde, yaşama tarzımızda e, yol alış tarzımızda en temel ilki olduğunu pek çok e, ifadesinde Ahmet Yesevi ortaya koyuyor. Peki kendilik bilincini nasıl elde edeceğiz? Özlük bilinci diyor tabii. Kendi kelimesini kullanmıyor daha çok. E, şunu yeri gelmişken söyleyeyim. Yesevi'de nefs ölümsüz, öz olumlu bir anlam ifade eder. Nefs daha çok şeytani tarafımıza denk gelir. Divan-ı de en azından benim gördüğüm. Yani nefsten bahsettiğinde olumsuz bir durumdan bahseder. <gülüyor> ama öz, nefsin de altında olan daha e, yine özser bir şey diyeceğim ama yani öz, özser e, bir tekrar oldu. Fakat özseli günümüz Anadolu Türkçesi anlamında kullanıyorum. Daha zeminde daha ana dediğimizde söylersek esansiyalist bir e, temel e, oluşturur. Özel. O açıdan öz her geçtiğinde Yesevi'nin e, ifade ettiği insanın e, birey olarak, fert olarak yaşama atılımını mümkün kılan yaşama atılımını mümkün kılan en temel taşıyıcıdır. Bunu nasıl yakalayacağız? Böyle bir özün bilgisini nasıl elde edeceğiz? Şüphesiz bunu e, Kur'an-ı Kerim'den hadislerden hareket ederek elde edebiliriz. Bunu eğitim-öğretim yoluyla terbiye ve talim yoluyla da aktarabiliriz. Ama burada bahsedilen dışarıdan mı bir öğretim değil, içeriden bir öğretim nasıl mümkündür? Burası önemli. Çünkü tasavvuf ve irfanda nihai amaç yapılıp edilenlerin dışarıdaki bir sahneye göre yapılması değildir. Yani dışarıda bir müzik çalıyı ona göre oynamak tasavvufi bir tavır değildir. Müzik içeriden çalması lazım. Makamlar içeriden gelmesi lazım. Siz o müziğe ve makama göre kendiniz ayarlamanız gerekir. Çünkü dışarıya göre yapılan her ayarlama bir riyadır. İnsanın kendini dışarıdaki bir miyana göre ayarlaması, dışarıdaki bir ölçüye göre kendine bir çeki düzen vermesi ilk başlangıçta olmasa bile nihayetinde bir hesaba dayanır. Öz kavramı benim teşbihimle bir atom bombası patladığında nasıl bir enerji ortaya çıkartırsan öz Ahmet Yesevi ye böyle bir enerji yoğunlaşmasıdır. Yani bütün o insan dediğimiz bireyin, ferdin e, en yoğun çekirdeğidir. Dolayısıyla e, kararların, nihai e, yorumların, ilkelerin bu ...yerde alınması gerekir. Öz bilinci... ...ya da özlük bilinci... ...ya da kendilik bilincinin... sahi bir şekilde... insa edilebilmesi için... ...ölüm bilinciyle... ...birleştirilmesi gerekir. Burası son derece önemli. Şaşırdım çünkü ben bu konularla ilgili... ...Divan Hikmeti okumadan önce de yazılar yazmıştım. Demek ki... ...hani ben ofluyum, direkt Allah'a bağlıyım... ...ben lehri mahfuzdan alıyor olabilirim de... ...demek ki herkes direk bağlıymış. Böyle bir problem yaşadım açıkçası. Şaka bir yana gerçekten bunlarla ilgili ben birkaç yazı yazmıştım. Ölüm bilinci ile alakalı olarak. Ahmet Yesevi'nin divanında neredeyse dörtte birlik bir bölüm ölüm bilinci ile alakalıdır. Çıkarttığım 30 sayfalık özetin neredeyse 10 sayfası ölümle alakalı. Şimdi burada bu konu üzerine biraz durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi ayet-i kerimede el hayatü dünya vel ahire tamlaması vardır. Bu son derece önemli. Çünkü bu tabirde dünya hiçbir zaman isim olarak kullanılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de dünya isim olarak kullanılmaz, sıfat olarak Ahiret de öyle. Burada mevsuf olan, sıfat olan, öz olan, taşıyıcı olan ya da mantık terimiyle mevzu olan hayattır. Dolayısıyla İslam dünya görüşüne göre İslam dünya görüşüne göre hayat süreklidir. Dünya yakın hayat, yakın demektir malumunuz. Ahiret ise öte hayat. İkisi de sıfattır. Sıfatları attığınızda mevsuf kalır. Mevsufta hayatın kendisidir. Hayat, Cenab-ı hay isminin bir tecellisi, tecellisi olması bakımından ebedi ve zeli'dir. Bu nedenle ölüm yok olmak değildir İslam hayat görüşüne göre. Ben bunu şöyle ifade etmiştim. Müslüman var olur, var ölür ama yok olmaz. Yani varlığı hep devam eder. Şimdi benzer ifadeleri Yesevi'de görmek şaşırtıcı. Gerçi Hazreti Ali'nin, Hazreti Ali'ye nispet edilen bir cümlede, kim ölümün yokluk olduğunu zannederse onun yokluğu doğmakla başlar. Der. Çok ilginçtir. Yani doğduğun anda yokluğun başlıyor demektir eğer ölüm yokluksa. Çünkü niye? Ee, yine Ahmet Yesevi'nin ifade ettiği gibi, daha önce de Ömer Hayyam'ın dile getirdiği gibi, Ölüm insana özgü bir şey. İnsan ölür. Ve doğduğumuz anda ölüme hazırız demektir. Daha doğrusu anne karnında canlandığımız an ölüme hazırız. Ölüme doğrudur insan. İnsanın yönü ölüme yönlenmiştirler sufiler. Bu açıdan zaten e, İslam medeniyeti bununla alakalı, Yesevi'nin dile getirdiği ifadelerle alakalı olarak hazır bir veri sunuyor bize. Ancak buna da, Ölüm bilinci ile ölüm korkusunu birbirine karıştırmamak lazım. Ölüm korkusu bilincin eşlik ettiği bir duygu değildir. Ve bilincin eşlik etmediği tüm duygular ahlakın kayna ahlaksızlığın kaynağı olurlar. Dolayısıyla burada Yesevi'nin tasavvufun ve irfanın bahsettiği ölüm korkusu değil, ölüm bilgisidir. Sır tabirini kullanır Yesevi. Bu çok ilginç bir şey. Sır. Nitekim Alman filozofu Schopenhauer da benzer bir ifade kullanıyor. Ayrı kültürlerde olmasına rağmen. Işık ile verileni ölüm ile alan sır nedir? diyor Aynı ifadeyi Yesevi'de görüyoruz. Aynı ifade. Bu sır nedir? Diyor. Şimdi dolayısıyla İslam hayat görüşüne göre öz bilincini elde etmemizin asgari şartı kendimizi, benliğimizi, özümüzü ölümle ilişkilendirmemiz gerekir. Bu da yetmez. Aynı zamanda kökenimizle de ilişkilendirmeliyiz. Dolayısıyla üç temel kavramı bir süreklilik içerisinde idrak etmeliyiz. Mebde, maaş ve maat. Yani köken, maaş, hayat, yaşam ve maat, geri dönüş. Bu üçünü Konuşurken, belirli bir bilgi analizi yaparken farklı kavramlarla ifade etsek de çünkü bilmek ad vermektir, kavramsallaştırmaktır. Başka çaremiz yok. İdrakin doğası bu. Ama e, Yeselge'ye göre bunlar tek bir sürecin farklı adlarıdır. Nedir o süreç? Hayat. Hayat süreci. Sürekli. Çünkü ne dedik? Hayat, hay isminin bir tecellisi olduğu için ezeli ve ebedidir. Dolayısıyla insan da özü itibarıyla ezeli ve ebedidir. Özü itibarıyla. Öyleyse benlik bilinci elde etmemizin, özlük bilinci elde etmemizin asgari şartı hayatı bir süreklilik olarak idrak etmek ve ölümü yokluk olarak görmemektir. Bu muhazzam bir tespit. Yani ölmeyi, olmayı ve ölmeyi varlığın iki farklı tecellisi olarak görmek. iki farklı yüzü olarak görmek. Ölmeyi yok olmak değil de var olmanın başka bir ifadesi olarak fark etmek. Fakat bunu sadece bir informasyon, bir malumat olarak değil, bir bilinç haline getirmek son derece önemlidir. Çünkü daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi modernizm Ölümün itibarsızlaştır, itibarsızlaştırılmasıyla başlar. Çağdaş dünyada ölüm itibarsızlaştırılmıştır. Nasıl ki Börtübeçek e, öldüğünde, tanak içerisinde toprağa karışır giderse, insan için de benzer bir sürecin geçerli olduğu dile getirilmiştir. Ölümün itibarsızlaştırılması, Özellikle Batı Avrupa'da Rönesans ve modern bilimin ortaya çıkmasıyla başlayan bizim bilim felsefesinde disinchaitment, anlamdan arındırma dediğimiz bir sürecin sonucudur. Anlamdan arındırma esas itibariyle kelamın başlattığı bir harekettir. Onun özeti şudur, teknik şeye girmek istemiyorum. Evrende, maddi evrende, Cenab-ı Hak dışında spütüel Mistik, fail bir güç yoktur. Her şey maddedir. Tek fail, mutlak anlamda tek fail Tanrı'dır. Diğerleri hep amildir. İlkesinin e, özellikle İbn-i Meymun'un delalet Hayr'ın adlı eseri Latince'ye tercüme edildikten sonra yayılan bir fikirdir. Ama bu mübala edilmiş, insana da uygulanmıştır. İnsan da anlamdan alındırılmıştır. Halbuki anlam insanın kendisidir bizim geleneğimizde. Ağaçta anlam var mı yok mu? Bu bizim bilgimiz dışında bilemeyiz. Evrende anlam var mı yok mu? Bunu bilemeyiz. Bunları biz yüklüyoruz. Olabilir. Ama bu anlamı üreten ve yükleyen insan özellikle insanın o kendiliği, benliği, anlamın kaynağı olduğu için insanı da anlamdan arındırmak demek Kant'ın ifadesiyle insanı makineleştirmek. Demektir ki yine Kant'a göre insan onuruna yapılmış en büyük saldırı budur. Şimdi iki farklı kültürden gidiyoruz dikkat edersiniz. Bir tarafta Batı Avrupa'da özellikle Alman kültürünün ki Alman kültürü buradan hareket ederek gaistik bilimleri, manevi bilimleri kurma hareketini başlatmıştır. Kant, Herder, Schelling, Schopenhauer, efendim Fichte, Hegel ta Dilthey'e kadar gelen süreç içerisinde e, insanın makineleştirilmesine karşı çıkarak insanın şiir üzerinden, müzik üzerinden, tarih üzerinden e, geistik yani manevi bilimler dediğimiz bilimleri e, kurarak e, anlam bilimleri hatta meşhur ayrımı bilir e, sosyal bilimci arkadaşlar. Açıklamacı bilimler explanation yapan ve anlayıcı bilimler. Understanding işte açıklamacı bilimler doğa bilimleri, anlayıcı bilimler e, beşeri sosyal bilimler. Bu ayrımı da Alman kültürünün yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla benzer bir e, meselenin e, aynı Çerçevede, fakat başka bir bağlamda gündemde olduğu e, görülüyor. 1860'tan sonra Avrupa'nın büyük şehirlerinde mezarlıkların şehir dışına taşınması da bu e, ölümün itibarslaştırılması son derece ilgilidir. Çünkü mezarlıklarla yaşamak modern insanı rahatsız eder. Benim gezdiğim Berlin, Viyana e, ve e, Butabeş'te de bunu yakıyla müşahede ettim arabayla gidiyorsunuz mezarlıklara. Halbuki biz ise sadece İslam medeniyeti değil bütün kadim medeniyetler mezarlıklarla birlikte yaşarlar. Onun için Yahya Kemal'e 1950'lerde İstanbul'un nüfusu kaç dendiğinde 90 milyon diyor. Türkiye'nin nüfusu 18-20 milyon verdiği cevap çok ilginçtir. Biz ölülerimizle birlikte yaşarız. Nüfus sayımızda bize mezarlıklarımız da dahildir. O nüfusa. Bugün böyle bir bilincimiz var mı? hiç sanmıyorum hepimiz ölümden kaçıyoruz gürültüye sığınıyoruz burada anlattığımızı kendi nefsimize uygularsak tabii o tehlikeli bir hal alabilir onun için onu geçiyorum hemen evet biraz önce ifade ettiğim gibi tamamlayacağım uzatmayacağım ee, konunun ağırlığı çöktü ee, anladığım kadarıyla Biraz önce ifade ettiğim gibi ne Yesevi ne de diğer Arifler, Sufiler ölüm korkusundan bahsetmiyorlar. Zaten mümin bir insanın ölümden korkması düşünülemez elbette. Biraz önce dediğim gibi bilinci eşlik etmediği her eylem nasıl ahlaksızlık yaratıyorsa Yesevi'ye göre ölüm korkusu da korku bilincin olmadığı yerde ortaya çıkar ölüm korkusu da eğer ona e, bilinçleştik etmiyorsa bir bilince dönüşmüyorsa ahlaksızlığın kaynağıdır. Şimdi burada Yesevi'de benim daha önce pek görmediğim muhakkak vardır. Yani okumalarımda rastlamadığım bir e, durumla karşılaştım ki şaşırdım biraz açıkçası. Bilgi ile hikmet ilişkisi ilginç bir şekilde kuruluyor e, Yesevi'de. Bilgiyi ki bilgiyi son derece önemsel. Geri yani gelmişken şunu söyleyeyim. Söz önemsiz değildir Yesevi'de. Eksiktir sadece. Bunu da göz önünde bulundunuz. Yani e, klasik kadim İslam düşüncesi olgu ve olayları yan yana koyarak düşünmez. Üst üste koyarak düşünür. Ya, ya da ayrımı yoktur bizde Her şey yerinde olmak kaydıyla, alt ve üst eşiği belirlenme kaydıyla insan için gereklidir. Sözü reddetmiyoruz diyor Ahmet Yesevi. Çünkü söz dünyayı mamur eder. Ne demek? Bilim, bilgi, kavul dünyayı mamur eder. Çünkü biz bütün bu yapıları bilgiyle kuruyoruz, sözle kuruyoruz. Devleti, milleti, toplumu sözle idare ediyoruz. Buz tek başına kaldığında problemler atar. Yani eksik kaldığında. Yoksa sözün başladığı ve bittiği yer iyi tespit edilirse... Ki buna alt eşik ve üst eşik adını veriyoruz. Her insani eylemin, her insani yeteneğin alt ve üst eşiği iyi tayin edilirse ve yerinde kullanılırsa, yerinde tutulursa e, hiçbir mazuru mazur yoktur, hiçbir sakıncası yoktur. Dolayısıyla sözü reddetmiyor diye seviye. Sadece sözde kalmak bir süre sonra riyakarlığa neden olur. Diyor. Onu tamamlamamız lazım. Hale çevirmemiz, manaya çevirmemiz gerekiyor. Bilinç manadır. Öz manadır. Kendilik bilinci manadır. Burada dediğim gibi dışarıdan bir şey kastetmiyorum. Anlam basit bir cümle anlamı değil bu. Sözlük anlamı değil. Doğrudan insanın kendisinin yüklediği o öz sel atılımda yüklediği bir yapıdır. Şimdi burada bilgi, bilgi olması bakımından değerli olmakla birlikte hikmete nasıl dönüştürülmelidir? Şimdi bu çok ilginç. Yani biz hikmeti genelde e, felsefi çalışmalarımızda bilginin bir ifadesi olarak kullanıyoruz. Ama Yesevi bilginin hikmete dönüştürülmesinden bahsediyor. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle söyleyebiliriz. Söze anlamı katmak ya da söze manayı katmak, kavle manayı katmak eşittir hikmet. Doğru. Fakat bunu anlattıklarımızla ilişkilerin şöyle der. Bilginin hikmete dönüştürülmesi bilgiye ölümün bilgisinin katılmasıyla mümkün. Bu bilgiyi genişletir, derinleştirir. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Yani şunu demek istiyor. Eğer bilgi Hz. Ali'ye nispet edilen kelam-ı kibardaki gibi düşünülürse, hani Hz. Ali'ye diyorlar ki bilgi nedir? Diyor ki bilgi ilmu minayne, ilmu fi ilmu ila eynenin toplamıdır. Ne demek? Neredenin bilgisi? Nereden'in bilgisi, neredenin bilgisi ve nereye bilgisini bir araya getirdiğinde bu ilimdir diyor. Bir kere bilgiyi bu şekilde gördüğünde o hikmet adını alır Yesevi'ye göre. Şimdi biz genelde modern hayatta sadece buranın bilgisini önemsiyoruz. Atom altı yapılara iniyoruz, küçük ölçekte, büyük ölçekte astrofizik yaparak evrenin sınırlarını paralel evrenlere kadar gidiyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Bu sağ ve solu eksik olan bir bilgidir. Ya da altı ve üstü eksik olan bir bilgidir. Köken ve dönüş bilgisini, mebde ve mead bilgisini kattığımızda o bilgi hikmete dönüşür. Peki yeterli midir? Bu da çok önemli. Yeterli değildir. Bu neticede nazari, teorik kalan bir eylemdir. Ne yapacağız? Bunu eyleme dökeceğiz. Ele ve eyleme inmeyen bilgi yine Hazreti Peygamber'in hadisinden mülhem olarak Yesevin'in kullandığı gibi eşek olmak demektir. Yani taşıyorsun o kadar yükü. Kitap yüklü merkep olmak demektir. Bilgi eyleme inmelidir. İbn-i Abdülmü söylediği gibi insan insan yapan iki temel yeti var. Akıl ve el. Ve e, bu iki gücün e, e, ürettiği iki yapı insanlığı kurar. Fikir ve iş. Amel. Dolayısıyla de başka bir açıdan bunu söyler. Bilgimiz, tabi buradaki artık bilgi sadece buradanın bilgisi değil. Buradan, yani den, e, da ve e bilgisi. Nasıl diyeceğiz bunu anlayamadım ki. Yani ilmu min eyne, ilmu feyne ve ilmu ila yne. E, bu bilginin toplamı bilgi artı bunu eyleme e, dönüştürdüğümüzde hikmet eylemiş oluruz. Hikmet adaleti doğurur. Dolayısıyla iktidar üzere yaşamış oluruz, denge üzere yaşamış oluruz. İhtidar. Hani ümmetin vasata tabirini iktidar olarak tercüme tefsir edebilirsiniz. Oradaki vasat olmak demek e, matematiksel, geometrik bir orta değildir. İktidar üzere olmak. İşte Yasevi'ye göre hikmet iktidarı yaratır. Zaten biliyorsunuz klasik ahlak teorisinde de e, hikmet iktidarla aynı şubeye mensuptur. Evet. Toparlayalım. Bir, e, biraz geniş hacimde bir toparlama yapalım. Peki bir insanı bütün bu anlattıklarımızı düşünmeye nasıl sevk edeceğiz? Tamam terbiye ...yapıyor aileler. Ee, okullarda eğitim de veriyoruz. Toplumsal bir organizasyonumuz da var. Sürekli eğitim dediğimiz bir şekilde... ...insanları da eğitiyoruz da... Ee, ...her insan... ...bununla hemal olmuyor. Bunu nasıl yapacağız? Bu yakaza halini... ...bu yanıklık halini... ...bu sözden manaya geçiş... ...ya da ikisini birlikte bir arada tutma... ...bu özlük bilinci saydıklarımız... ...bütün konuşma boyunca... ...bunu nasıl gerçekleştireceğiz... Burada Yesevi'nin söylediği insanları dertlendirerek. Dert, bütün bu arayışı boşandıran tetikleyici güçtür, enerjidir. Dertsiz insan, insan değil. Bunu anlayın. Aşçız insan, hayvan cinsi. Bunu dinleyin diyor Ahmet Yesevi. Başka ne söyleyeyim? Açık. Yorumlanacak bir cümle değil mi? Dertsiz insan, insan değil. Buradaki dertten tabi... Geçinme derdi, kira derdi, oh. makam mevki derdi değil ha. Hele biraz Türkseniz siyaset derdi de değil. Ankara'da da bu laf söylenir mi ben? İşte İstanbul'dan gelince böyle ayar bozukluğu oluyor. 91'de Şam'a gittiğimde üniversiteyi ziyaret ettim. Bir Yaş 50'yi geçince hatır anlatmak lazım. İşte Meslektaşlarımız İzayar Tetik Üniversitesi'nde konuşuyoruz. Dedi ki bana oradaki bir profesör, İhsan Bey dedi, bir Türk bir şehre gittiğinde, geldiğinde ilk neyi sorar? Bu gerçekten başka bir kültürleri mi, milletlerin sizin hakkınızdaki kanaatlerini çok ciddi bir şekilde okumanızda fayda var. Sizin göremediğin şeyleri görüyorlar. Dedim ne bileyim ben yani Türk olduğum için bilmiyorum dedim. Burayı kim yönetiyor? Müdür kim? Şaşırdım. Niye dedim? <gülüyor> el koyacak dedi. <gülüyor> Adam kim yönetiyor? Onu bilecek ki onu devirecek. El koyacak. Bu işin esprisi. Efendim? İngiltere mi? Ha yok o başka. Sen, evet, o, başka. o kadar derin gitmeyelim. Yanlış anlar arkadaşlar hepsi vazifelerini istifa eder şimdi. Sıkıntı yaratmıyorum. Evet. Buradaki dert metafizik bir dert. İnsanın doğrudan anlamına taluk eden bir dert. İnsan nedir? Niye vardır? Bir varoluş sorusu bu. Oradaki derti kastediyor. Yoksa dediğim gibi günlük hayata onlar da dert. Her zaman e, alıntılamaktan bıkmadığım bir gazanenin bir cümlesini söyle Eman olmadan iman olmaz. Maddi güvenlik olmadan manevi güvenlik, metafizik güvenlik olmaz. Aşık Paşa bile o Anadolu'nun her cümleci içerisinde benzer şeyi söyler garip namede. Önce eman, maddi güvenlik, sonra iman. Emanın kalitesi, imanın kalitesini etki yapar arkadaşlar. Gayet doğal bir şey, insani bir şey. Yani insan ölüm korkusundayken benliğim, anlamım nedir sorusunu sormaz herhalde. Ne olacağım ben? Zaten oluyorsun yani. Ölüm ya, tehdit alıyor. Ne olacağım diye sorulmaz. Bu açıdan e, burada kastedilen maddi bir soru değil. Doğrudan kişinin kendisiyle ilişkin bir muhasebesi, bir sorgulamasıdır. Dert budur. Bir kere kendine bu soruyu sormak ve buradan yola çıkmak bütün bu, bundan önce anlattıklarımızı idrak etmek ve yakalamak için şarttır. Onun için dertsiz insan insan değil. Bunu anlayın diyor, vurgu yapıyor. Neticede Bütün anlattıklarımız söz ile mana, söz ile yaşamak ve mana ile yaşamanın özetidir. Yesevi şöyle diyor, söz başka, gönül başka olmasın. İş bu sözün manasını talip olanlar anlasın. Teşekkür ederim. Evet soru var bilmiyorum üslubunuzu soru varsa duysunlar ama zor olmasın yani ilmimiz bitti bu kadar. ortaya koyan insanları seviyorum. Sizi ben tanımdım ama ben sizi tanıyorum. Sizi seviyorum. Başta Çünkü siz hep yeni fikirde, yeni bir sentezle, yeni bir söz belediyeti kurmaya çalışıyorsunuz. Bugünkü sohbetinizde oydu, yani Hocam Hocam Hocam Hocam'ın yaptığı gibi insanları sözle ama anlamı olan sözle eğitimi, işinlik, yuvarlı hikmet de zaten onu yapıyordu. Hikmet hakim olan Rabbimizin, esması hakim olan Rabbimizin fiilidir. Hikmet, eğer Allah için kullanacaksa, bir şeyi doğru düz, doğru tam yerinde yaratmaktır. Kul için kullanacaksa, yeri yerinde tutmaktır. Doğru. Yani Allah'ın yarattığı amaç olduğunu tutmaktır. Hoca Ahmet M. Hocamız bunu yapıyordu ve e, İfade ettiğiniz gibi ben aynı zamanda Benetik profesörüm. Över, e, ölüm diye bir şey yok çünkü yaratılmış diye bir şey yoktu. Ben elest ayetini, elest-ı brab-bukum kalu bela ayetini e, insanların ana rahmi bunlar yaratılır anlamına almıyorum da ta evrim, Big Bang öncesi hiçbir şey yokken, sadece Rabbimiz varken sorduğu elest-ı brab-bukum bela şeyi olarak alıyorum. Yani var vardır. Yani biz yaratılmamız, her şeyden önceki de biz ölmeyeceğiz. Onun için, bugünkü sohbetinizi şöyle e, ben anladım ve çok teşekkür ediyorum, o da şu. Över bu dünyada insanlar e, hem geçmiş hem de geleceğe neden çalışmalı. Ölüm diye bir kavram yok. Milleti ölümden batılla korkuttu. Bizim medeliyatımızda ölmek yok ki korku olsun. Diyip gelen de yok ayrıca. da yok olmak yok. Evet. Ölüm bir yokluk değil. Sadece evet. bir varlığın başka bir formuna geçmiyor. Gülemezsiniz evet. var. Bakın ben Ozan evet. burada. Ee, yani, e, yer demiz ölüm, tadıcıdır. Evet. O tat da bana göre çok lezzetlidir. Böyle halde dediği gibi. Hazırsanız, şey hazırsanız. O da şu, bu dünyamız Söz ve Medeniyet'ini kurmaktır. <gülüyor> Elinden görme kadar gülemin ne yetiyorsa o da Çünkü dünya üretme yeridir, imalat yeridir, sentez yeridir ama bir şartla özgün bir şeyler yapmak yeridir. Yeni bir imalat yapmıyor. Yani ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, ederim. olun. Evet, bu özgün kelimesi kullanılmaz yani bir ama özgün olabilmek için özlük idrakini elde etmek lazım. Yani her olmadan, biliyorsunuz hususi kemini Muhammed Fast'ın da Hz. Peygamber'e önemlisi olarak ferdiyet. O olmak diyorum ben bana. Yani küçük o olmak. Büyük o Allah, küçük o olmak. Tabi dediğim gibi kavram model farklı açılardan yapabiliriz. En önemli kavramlardan bir tanesi de hu kavramıdır. Divan Hikmet'te ee, varlık bir hu sohbetidir diyor. Müthiş bir şey ya, yani müthiş bir e, soyutlama. E, hu büyük Allah'tı, yani büyük o. Biz küçük O'yuz. E, bunu da ancak o işte özümüzü idrak etmekle e, yakalayabiliriz. Öz idraki olmayan ya da özlük bilinci olmayan özgün bir şey yapması mümkün değildir. Evet. Başka? Buyurun efendim. İşte Yahya Kemal diyor ki, milliyetimizin temelini onda görmeliyiz, Ahmet Yisebi için. Ee, şiir olan bir medeniyet kılmaz veya şiirli olan bir millet yaşar. Yine Yahya Kemal ve Ahmet Yisebi arasındaki bağ bakımından söyleyeceğim. Şimdi efendim, Yahya Kemal dedi ki, Çekilmediği yerler batandır. Yesevi de demişti ki Türkçeyi bilip de Arapça parça, bu maddeler sözler söyledik, bu anlamlar, alimler deyip der bir şeyler söylerler var. Yani bir Türkçe ailesi var. Yani bir Türk milleti ailesi var. Ramazan Yesevi. Dolayısıyla sanki fenafillah, bekadillah gibi bazı dünyevi gerçekleri reddederek, milletleri reddederek bir eve varacağını sanıyorsak yanılıyoruz. Ahmet, şey, Ahmet Yesevi'nin biraz da bu açıdan anlaşılması değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet. E, teşekkür ederim. Doğru söylersiniz. Dedim ki, e, farklı kavram modelleri kurmak, ona göre bekletiyorum, bulmak mümkün. Ben evet, daha çok bugün e, yalganlık ve ihlas kavramları etrafında bir modelleri yaptım. Bu doğru. E, sizin söylediğiniz, ifade ettiğinizi sayfa 69 ve 170'te söylüyorum. Hoş görmemekle ademler sizin dediğimiz Türkçe'yi, ariflerden çiliseler açar bilme ülkesinin ayet-i hadis anlamında Türkçe olsa uymundur, manasına yeterler, böyle örtülür, 269'da. 170'de de miskin, zayıf hoca ahmet, yedi gelinden rağmen Farsça dilini bilerek, güzel söylemekte Türkçe'yi diyor. Şimdi benim, e, yapan, önce yazdığım yazıda da söylemiştim, biz minnet olarak Müslüman olduk, aynı zamanda Türkçe de Müslüman olduk, Türkçe Müslüman değildir. Bunun, size kelime hazinesinden hak ederek binlerce anlamını verebilirim. Arap dünyasında bir süre kaldı. E, oradaki kullanımlarla, Arapçanın kullanımıyla bizdeki kullanımlar arasında e, bağlantılar kurarak bunu gösterebiliriz. Onun için, ''Dilimiz dinimizdir'' diye bir konferans yapmıştım. Türkçe e, sadece abisi değil, daha ondan önceki Kur'an tercümesi var, diyorsunuz karanlığa döneminde. ya yani, Türkçe bizim zaten e, İmanımızın da bir ifadesi. Orada bir sıkıntı yok. Ben ne bileyim bunu korumak, bunu sözle güvend, yani bunu tespit etmek değil sadece sözle bildiğini becermek hem nesir hem şiir ile. Bu vazifemiz bu. Ee, o açdan siz dediğiniz çerçevede farklı kavramı bir kavramın dediğisiyle bilinmeyen olabilir. Çok açlardan olabilir. Çünkü dedim ya kurucu koruyucu Efendim, Başka var mı? Sayın Başkanım ne kadar aşırı soruya eee yani kalbimizni işler bunu kimin Bu gece kadar o önemli güzel özellikler. Kapıları kapatır. <gülüyor> Yokmuş hiç var yok. Herkesin özgür iradesiyle Eyvallah. kendi, kendi kendini yönetiyoruz. De... <gülüyor> hocam çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim. Eee yaşayacağımız e, bu ifade ettiğiniz hususları Yunus Efendi de çok güzel aktarır ilk işlerinde. E, Açsız ada verme öğüt öğütünden alır değil. Açsız adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Evet. Çok güzel. E, Buraya giymek zorundayız. Şimdi ben bunu söylemedim. Şimdi yaptığım ben bu işin uzmanı değilim. Benim esas işim bilim tarihi bilim felsefesi Özellikle matematik tarihi matematik felsefesi ama dediğim gibi bu sorunun vazifesi yapmaya çalıştım. E, Ahmet Yesel'in alın o deval ve kültürünü etkilemediği konusunda emin değilim. Ama o çok önemli değil. E, Beyefendi'nin ifade ettiği gibi pek çok hal halde, lima hükmette olan şey bunun sebebi açar çektir. Mesela geçtik, göçtü kervan kaldık dağdan başından ilerlesin bilmesini <gülüyor> benzer ifadelerin doğa, kendini bilmek, ilim ilim bilmek o açıdan bir ortaklık var. Bunların e, eski değil. Hem, metafizik hem de maddi kaynaklar üç aşağı beş yukarı aynı o tasavvufithought Here's a Dolayısıyla dediğinizde, hani leads yapmak için kestim output: kusura bakmayın, özür dileriz. E, çok doğru söylüyorsunuz hakikaten. Sadece transcribe a Turkish audio segment Hacı Turkish text. 2. **Formatting Constraints:** Only output the transcription. No newlines Hem, hem ifadeler. maddi Hocam ben yıllarca beş yukarı aynı o tasavvufithought ee, yani sizler akademisyenler olarak buradaki e, programda esasında üniversitemizin bir olarak baktığımız zaman e, gelecek nesille ilgili olarak da en büyük sıkıntımız bizim işte derssiz insanlara sahip olur. Yani bunu sizler her öğrenciler nezdinde dispeten gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu aşkın, bu derdin nesillerin yüreklerine e, sindirilmesi bakımından biraz daha açabilir misiniz? Çok kısa ifade etmiştiniz ama yani neler yapmak gerekiyor noktasında bir mesajınız olursa biraz detaylı olarak çok yalnızlık teşvik ediyoruz. Evet. <gülüyor> yani sığıyla orada olur, ne yapmamız lazım? Bu arada reçete yok. <gülüyor> Böyle bir tesit yapmadım. Hatta bir yerde çok sıkıştırdım, reçete olursak peygamberli izni ilan edelim. O yüzden yani e, haddi medeni iddia edelim. İnsanlar, ha bu ne yaparsanız bu ne demek. Bu sadece, e, şimdi bakın insan, kısaca özetliyim, insan bir topluluk kişileri var. Bu topluluk ayrı bir kariyer olarak. Siz burada kazanırsınız, kişiliğiniz kazanırsınız. Sonra eğitim yoluyla bir topluma dahil olursunuz, biz olursunuz. Sonra bir kimlik kazanırsınız. Ve akabinde de sizin kendiliğiniz dediğimiz yapı ortaya çıkar. şimdi doğayısıyla kendilik bilinci, özsüzlük bilinci esas itibariyle aktivite olması, eee kazanması insanın akil vali olmasından sonradır. Potansiyeli vardır. Çünkü biliyorsunuz tasavutta insan doğulmaz. İnsan doğulur. Beşer doğarız, insandaşırız. İnsandaşmaya yönetici bilgidir. Şimdi dolayısıyla biz akil vali olana kadar, hadi buna 18 diyelim, 18 yaşına kadar toplum olarak ve topluluklar olarak yani aile ve toplum, bu çocukları nasıl yetiştirdiğini zannediyorlar. <gülüyor> Anlıyor musunuz? Yani siz mesela diyorlar ki bana, Gençlerde mesuliyet yok, benim çocuklarımdadır. Mesuliyetin olmanın mesuliyet olur mu ya? Mesuliyetin hak mı ki? Adam ne mesuliyet duysun? Ne bayrağa karşı ağır, ne vatan'a karşı bir ağır, satayöre geldiğinde. Bir milletin sadece aklını eğitiyoruz biz. At, sadece aklını eğitip, vicdanını ihmal ettiğiniz nesillerin size aşağılamasına hazır olurum, diyor eskiler. Bak, sadece aklını eğitleyin. Vicdanını iman ettiğin nesiller seni aşağılar mı yürüyecek? Başağıyorlar. E, dolayısıyla bu eğilim işte. Böyle bak osteojarodolan içeri mi gidiyor? Bizim bu bizzat önce bahsettiğim nesiller olan bu nesneler. Kadim kültürümüzün uzmanlarının eline bıraktık. Bizim kültürümüz bilgi alışverişi cinsinde değil. Şurada. Tekneler bizim ilmi sorsam o ilini yetiştirdiği bir tane büyük bilim adamı sorsan <gülüyor> sorsam <şu> sınıfta kalan bir kez. Bir minnet kendi kültürümüzü onların eline bırakmaz. Bunlar bizim günlülük hayatımızda akması lazım. Bu böyleydi. E, dertlenmek bu için eczaneye gidip ilaç e, ilin olmak değil ki. Bana bir dert denmesi e, gerek yok ki bu. Bu kültürün ortak üretimidir. Tek başına bir kişinin ya da bir grubun yapacağı bir şey değil mi? Ee, zaten bu bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Topluluktan topluma, benlikten piskeye, kişilikten kimliğe geçişli sürüdüklerle yaşıyoruz. O, o da bizim millet olmamıza inlemiyor. Bunlar eğitimle alakalı. İşte, tek başına benim şöyle yaparsak olur diye bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Türk milletinin büyük bir geçmişi var ama çok zayıf bir tarihi. Tarih, geçmişin bilinç halini taşınmış haline denir. Bizim bir an evvel geçmişimizi bilincimize taşımamız lazım. Takdis ederek değil, takdir ederek. Takdis etmek cavalletti ya. şeyler değil, bizim tek kutsalımız cevabı var. Başka bir şey yok. Bunları yapmamız lazım. Yani e, arkada neler söylüyorum? <gülüyor> <edemiz. gülüyor> Demin de Korkut'un denilmesin bir de. Nerede yapıyor Bunları artık siz yapın bırakırsınız işte. Bunları günlere getiriyorlar. Ya kardeşim bak, şimdi <gülüyor> benim asabımda buluyorsunuz. <gülüyor> Milliyetçi muazzakar, şeker, reklam yapıyor, karıcırı resmini kullan. Bu bir Algo operasyonudur. Bu bizim İngilizleşti, beşidir. Bunun da tesadüfen ve cehaletten kaynaklığına inanıyorum. Onun arkasında da akıl var. <gülüyor> ya bunu bir ofiste söylüyor ya. Akıla problem olmayan bir adam söylüyorsunuz. Bu <Bunlar çok> nasıl <önemli>. bir <gülüyor> Nasıl diyor bunu? Siz nasıl teklamınız var? Ne olursa olsun bilincisin. Kurduğunuz bütün sistemlerin adı İngilizce. Kırk yıldır eleştirdiğiniz şeyi yapıyorsunuz. Bundan hangi medyeden izliyorsunuz? ''My town'' diye sitem. ''İbret-i olsun'' diye cezalandırmak lazım bu Bakar Bakın hep söylüyor mu? İngiliz cehidi yıllardır karşı çıktı. Geldiği yani, için Arap cehidi ile başladı. Osmanlı, Osmanlı diyoruz. Osmanlı eğitim için zamanlar bir şey olmadı. Medine, Ders dil Türkçe Arapçı, her yerde Arapçı'yı gayet duruyorlar. Ne şimdi bileyim, orada mezunlar, plamzlar, ofkiler, güne gidip camiye açılırız. Yani adı demiyorum. Nokta nokta. Mesela çünkü her gün çıksa peygamber kalınlığı konularda sıkıntı, sonuçta bir tehdit, bir güvenlik etkisi, adına bölümünde olsun, diğer olsun, insanlar olsun, veya diğer ülkelerde bir sürü sıkıntılar ve maniketlerinde yaşayan bir sürü Bunların imani aşamada, imanlarında nasıl bir değerlendirilir? Şimdi bakalım, kavramları yanım kat düşünüyorsunuz. Gökdelen gibi düşüneceksiniz. Her kavramın asamaklı anlamları vardır. İmanın da evanında asamaklı Elbette ben <gülüyor> İmanı kastetmiyorum o zaman şifreye dayalı iman kastetmeyince, onun için e, ihtiyaç yoksa. Ama o iman, iman dediğin hadisi sadece senin kendine sakladığın bir şey değil. Onu bir trafize ediyorsun. Onun için ben modernistleri çok sıkı eleştiriyorum. Niye? Bu inancın, bu itikadın 1500 yıllık bir tecrübesi var. Yeni gelmedim, gökten yeni yenmişim, bir alabilirim, anlayalım diyor. O şey demek. Tarihi çekeyim, keyfime göre verim, Kur'an'a anlamıyorum diyeyim. Elbette geleniği kutsamayacaksın. Ama senin itikadının 1500 yıllık bir tecrübesi var. Bu tecrübe saygıya kadar her şeyden önce. Tamam. O tecrübi bugünün aklını güncellemen lazım. O sadece bu tecrübeyle anlatıyo Müslümanlara. Ben bunları kendi e, uydurmuyorum. Orada var nedir İman nedir eman nedir? Dolayısıyla biz kendi itikadımıza tecrübesini ciddiye almamız lazım. Şimdi hep söylediğim bir şey var. Diyorlar evet batırlar istoğrafiezi olduk, ne diye diye arayınca sızdırdı. Benim şurada burada İspan medeni, İngiliz medeni ne kadar oldu? Evet hepsi bana öyle sordu. Biz ne kadar Bizim kendi kültürel e, fonksiyonlarımızda tepkilerimizde işlerimizde kendi tarihi tecrübemiz ne kadar devam Bak bir reklamı bile yabancı bir kalençin işi yapıyorsun sen? Bak bir reklam bile. İstanbul kart, İstanbul işte büyük şehirlerin insanları <gülüyor> İngilizce var. Her şey. Ney? İstediğinde ne demek ya? <gülüyor> İstanbul'da kaç milyonun gidilmiş? Usta bir saçma bir şey var Sen daha burada onu yapamıyorsun. Değerli yani şeylerden de nasıl o tecrübeyi istiklal edeceksin? Bir insan kendi tarihi tecrübesini e, günlük işlerinde, düşünüşünde istiklal edemiyorsa e, Vahyar'ın bize kastettiğimiz bu. E, büyük bir tarihimiz var. Büyük bir tecrübemiz var. Utanılacak bir tarihimiz yok. Tarih bir adamı, tarih olarak siz de o tarihi kavramıştır. Yani hiçbir millet sütten çıkmış ak değil değildi. Ama bu araştirdiğinizde çok e, anlamlı, eee içerikli bir tarihimiz var. Ama bunu tarih hanedeleri tabii her zaman söylediğim şey. Geleceği ilişkin planı kurmuş bir millet için geçmişe ve nostaljiye yapış büyüktür. Onun için geçmişle gelecekte karşılaşmak tarihidir doğru. Siz geleceğe Yola çıkacaksınız sürekli içerisinde, e, iş yapacaksınız geçmişinde istihdam edeceksiniz. O zaman tarih oldu, bir şey yapmıyorsunuz ki, yani ne böyle türlü. işte profesyonel olarak çok yüksek bir maaş alırsın, uzun olduk. Mesele yine bilinci geldi Bilinç. Bir kişinin bireysel bilinci yanında, bir toplumun da öz bilinci vardır. Şu an kültürümüzün öz bilinci nedir? Bakın hepsi, vurguladıkları bağlamaların ortak bir şeyi var. Din taş olan bir olanların var. bu Hepsi. Yani aynı dini konuşmak bir topluluğun milleti hakkında. Ya da İbn-i Hamduruz tek, tek söylediği gibi, kalplerle müteferir olanlar, bu olanların aklına belli olmaz mı? Kalplerimiz ne demek? O bilincimiz, o, o geçmişe ulaştık olan idrakimiz, bütün bu öz, Kültürün öz bilinci mütefeklilik, onun için aklımızda da ortak bir iş yapamıyoruz, ortaya kadar çıkamıyoruz. Yani mesela sadece kişiler psikolojisi olmaz, kültürler de psikolojileri vardır. Ne? Nedir psikolojimiz? Şizofren miyiz, miyiz? Kaç türlü özümüz var, bundan üzerine oturup düşünmemiz lazım, hiç ciddi değil mi? Sayın aşkım, başka soru alalım mı? Var mı efendim? beni zorlamayacak bir soru. Tamam son soru efendim. Buyurun. Ankara'daki dostlarım şu dolu Sayın başkan. Serbest oturum yapmak lazım. Fikir bir fırtınası. Kararınızı çağırmayacaksınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Ali İkbal'de bir kadar uzun olarak çalışıyorum. Kendim olarak değil. Türkmenim. Ümmi kelimesi ben Türkiye'de çok yerde yanlış anlaştırdığını gördük. Sizler doğru kullandınız, yalnız biraz daha açmanızı rica ediyorum. Ayetten hareket edersek ''U vellezî be'attefeli ummiyyine rasûlen minhî'' ''Yeddu aleyhî'' Ummilere bir peygamber gönderdi, onlara ayetlerini okudu. Eğer Peygamber Efendimiz ummi ise yazar değil. Nasıl? okul yazarının uçuruna var. Teşekkür ederim. Var. Var, bu çargaş bir durum. klasik geleneklerde kut yok gibi okul yazarın. Mesele okul yazar olmak değil. Oradaki bir dediğim gibi e, fıtrat dinine mensup kurumsal mensup Bu bir. E bu Cehil'in nakamı nedir? bu Hikmet. Okumayız mı bilen? Beş altı Arapça'da bilen yani. Yani peygamber benim ortamda e, sen cahiliye dönüşü değişiyorsun demesinin bir anlamı var mı? Cahiliyi de yanlış anlıyoruz. Cahiliyi okumayanla bilmemek adlayamıyoruz. Cahil kelimesi, cehule, Arapçalar sahabi dillerinde köken olarak cebreden gelir. Cahil demek hayatta anlamsız yaşamak demektir, Yaşayan kişidir. Tamam mı? Cahiliye dönemi dediği kastettiği, matematik bilmiyor, fizik bilmiyor değil, ya Persler, Bizanslılar, Akdeniz dünyası büyük bilim ve üretmişler. Araplar, yani diyor neyi var da diyorsunuz cahilsin diyecek onlara. Kastettiği şu, hayatı, anlamsız, manasız, gayesiz, amaksız, yaşamak. Çünkü, Arhatça çöl değildir, çölden neşe de denilmiştir, cebede dolaşmak, cahil, çölde amaçsız dolaşan demektir. Cahilin tam Türkçesi ne biliyor musun? Aklı dolaşık. Yani belli bir A'dan B'ye gidemeyen, istihdal yapamayan demektir. Yoksa bildiğin cahiliye değil mi canım? Yani onun için bugün bile cahiliye döneminde yaşayabilir insanlar ki yaşıyorlar. Ne demek o? Hayatı anlamsız amaçsız, gayetsiz yaşayan. Ölünce börtüm öcek olacağız, çürüyeceğiz. Bizi solucadan yiyecek diye herkes cahiliye döneminde yaşıyor. İstesin tıptır ordinarci profesyon olsun. Okumayızma ile alakalı değil mi? Ve o dönemde okumayızma zannedildiği gibi çok önemli bir şey değil. Biz bugün internet çok önemli, arşütüterisi internet kullanmıyor, vay cahil mi diyecekler? Yoktur. Yani biraz e, kavramlar insanlar gibidir, doğarlar, yürürler, gelişirler, anlam kazanırlar, anlamları dönüşüyor diye işir. Onun için kavram hassasiyeti, samimiyetimle e, söylüyorum, ben bir kavram için bir yerde kaldım. Çünkü bizim beynimizin aletleri, aklımızın aletleri olmaz. Yani Bu kavram hassasiyetini çok iyi geliştirmek lazım. Her şeyi bunun senin okuduğunu, Anladığını Ya onlar hepsi bir terim. hepsinin bir telefonu var. Sözlüğü açıp bakmak da olmaz. İşte o kadar bir kıtabına düşüyoruz ki adam ihnalan bir hususunu okuyor. Alem vehim diyor. vay. Alem, alem kurundu bir Müslüman velder. Yani sözlüğe bakarsan bir e, kurundu. Ama sen o dönemdeki komitif psikolojik bilirsen onun bilissel bir alet olduğunu, yeti olduğunu ya da bunun kendini bir anlam olduğunu Yani Sadece mesene geçmişimizi irtibat değil, geçmişteki irtibatın en somurlarından, en adet edatlarından da varımız. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Ya adam olmamız gerekiyor, diyor, Türkçe soruyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz iyi kalın.